Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda iki konuğumuz var. Uzun süredir kendilerini görmek istediğimiz sevgili Epitom'dan Cemal Koray Bingöl ve Deniz Tümerden'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. bulduk. Merhabalar. Teşekkürler geldiğiniz için. Tabii son zamanlardaki gündemlerde ara ara burada da sergiler, etkinlikler neler oluyor, şehirde neler görüyoruz diye de tartışıyoruz. En son Yelta'yla yapmıştık iki hafta önce. Devam eden yine Yelta'nın küratörlüğünü yaptığı Ankara'da gerçekleşen Dikkat Kaygan Zemin sergisine İstanbul Modern'deki ilk İlkaya'ndan da aşina izi işlerinizle olarak. Aynı zamanda da en son Kontemporary İstanbul'da. Plugin bölümünde yeni medya üzerine yeni işler varken mimarlar olarak da sizi orada yine bir mimarlar arası, disiplin arası bir kuruluş olarak sizin de işlerinizi görmekten mutlu olmuştuk. Hazır ben de dedim ki Turner ödülünü, İngiltere'nin prestijli gençlere verilen sanat ödülünü ensemble almışken geçtiğimiz hafta Epitom'u da burada üreten, farklı mecralarda üreten bir oluşum olarak hikayesini dinleyelim diye sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ederiz davet için. O bizim için bir zek. <gülüyor> İsterseniz hikayenizle başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Nasıl çıktı bu fikir? Epitom kimdir? Nedir? Kimlerden oluşur? Ee, biz beş kişiyiz. Ee, ben Koray dışında Gamze Gündüz, Metin Şahin, bir de Osman e, Koç var. Aslında hepimizin e, buluşması e, İTÜ'de e, bir ayağa gerçekleşen e, İyakın düzenlediği bir yaz e, workshopıyla başladı. E, farklı yerlerden gelip aslında o workshopta bir, e, tanıştık 2000 ne zamanda 2013 13. yazında e, Orada bir takım üretimler yaptıktan sonra ya yani workshop bürcüden sonra e, Antalya mimarlık biyenerline e, sonradan post productions diye e, oraya işler üretmiştik. O da ilk Antalya sanıyorum. Evet ilk e, Antalya biyenerlinde e, sonrasında kafalarımız çok uyduğu için. E, Çalışmaya devam etmek istedik ve hepimiz aynı birazcık yolda e, ilerlemek istediğimiz için bir şekilde e, epitom fikri aslında ortaya çıktı ve o günden bugüne işte birlikte üretimler yapıyoruz. Bir yandan epitom kendisinde burada modda olarak önümde epitomun. ...kartoletlerinden bir tanesi var... ...Kolaborative Network işbirlikçi ...bir ağ olarak tanımlıyor ki... ...tam olarak bir özeti galiba... Aslında. ...evet aslında yani bir yandan sırf biz beşimiz... E, ...işler yapıyoruz ama... ...aslında... ...etrafımızdaki insanlarla da çok fazla... E, ...ortaklık içindeyiz... Hani ...beraber birbirimize yardımlar... ...projelerde bazı işte... ...ufak e, bölüşmeler gibi şeyler de yapıyoruz... O yüzden aslında Cooperative Network derken yani farklı insanlarla zaten çalışacağımızı öngörerek e, böyle bir isme doğru gitmiştik. Bir yandan şu da güzel tabii. Burada disiplinler arasılık çok bizim söylediğimiz bir söz olmaya başladı son zamanlarda ama siz hani mimarlar ve mühendisler olarak bir araya gelip sanat alanında da üretim yapıyorsunuz. Kamusal alanda kimi yapılar da üretebiliyorsunuz. Hani mekansal niteliği olan kimi işler de üretebiliyorsunuz ve bunlar tabii ciddi bir <gülüyor> sayısal bilgi de gerektiren, yazılım bilgisi de gerektiren, elektronik bilgisi gerektiren de olabilir ki kendisini de şöyle tanımlıyor zaten bu önümdeki metinde. Sayısal ve fiziksel materyal stüktür araştırmaları ve sanat üretimleri yapan bir işbirliği ağıdır. Baya ilginç kinetik heykelleriniz ve yerleştirmeleriniz var. İsterseniz hani epitom neler üretiyor onlardan da bahsedebiliriz. Aslında e, son dönemde yaptığımız birçok iş böyle e, interaktif e, bir Konteks üzerine kurulu hep yani kullanıcıyla şekillenen mekanlar, kullanıcıyla şekillenen heykeller vesaire gibi. Aslında yarattığımız şeylerin biraz kullanıcıyla etkisini önem veriyoruz son. Zaten bununla alakalı Bilgi Üniversitesi'nde ders de veriyoruz. Böyle evet, aynı zamanda hepinizin de bir akademik bir yönde var değil mi? Evet. Evet. Ee, orada verdiğimiz dersler aslında çocuklara biraz elektronik yani mimarlık ve iç mimarlık ve tasarım öğrencileri oluyor bunlar. Onları biraz kodlama, elektronik, basit elektronik yani çok mühendis seviyesi değil tabii ki ama ve onlarla beraber motorlar, sensörler gibi şeyler öğretip aslında ne kadar e, interaktif şeyler yapabileceklerine dair bir kafa açma dersi. Bir yandan e, projeler üretiyorlar ki ürettikleri projeler bayağı e, iyi nitelikte ya da konseptler üzerine kurulu olabiliyor. Gerçekten birebir prototipler falan da üretiliyor zaten bu atölye evet, evet, değil mi evet. genel olarak? Evet, evet. Onun dışında e, ayrıca işte atölyeler düzenliyoruz. Yani kısa işte bir günlük veya işte on günlük, on beş günlük falan çeşitli e, workshoplar düzenledik. En son yine Bilgi Üniversitesi'nde aslında herkese açık bir e, workshop yaptık. Onda da sonuç yine bir aslında interaktif pavilyon e, oldu. Nasıl bir pavilion yaptılar peki? Hmm. Neyse, kötü espri yapmayacağım. <gülüyor> evet. Ee, tamam şöyle ya. bir şey <gülüyor> <gülüyor> e, aslında orada bir malzeme e, bilgisiyle işte bir ahşap e, kontrol plaklarla nasıl aslında e, Gaudi'nin hani e, yer çekiminin gücüyle şeyde. Etkisiyle oluşturduğu zincir stüktürler Ters gibi. Ters asarak evet, evet. o kubbelerin taşıma yöntemlerini Onların yapmış. Onların simülasyonlarıyla aslında form bulduk. Ve öğrencilerle ondan sonra onun içine işte elektronik devreler, sensörler de hani kullanıcı girdiğinde ışığın değişmesi gibi. Böyle basit de olsa e, mekansal olarak çok büyük etkisi olan aslında büyük yani 7'ye 4 metrelik bir pavilion yaptık oraya. Ve hani nispeten bayağı büyük bir ilgi Hakikaten işte. de üretildi evet. yani gerçekten. Evet evet yani bir hafta içinde... CNC'ye girip üretilmeye başlandı ve bitti. Şu yüzden de soruyorum çünkü dinleyicilerimiz arasında öğrenci olan ya da olmayan, mimar olan ya da olmayanlar olacaktır. Hani ilgilerini çekenler olursa nerede ulaşabilirler, <gülüyor> neler üretecekleri, neler ürettileri o yüzden de sordum. Muhtemelen devam edecektir atölyeler çünkü. Yani Facebook bizim web sitesi aslında işte Facebook, Instagram web sitesi. Bu üçü aslında bizim en çok işlerimizi paylaştığımız mecralar. Web siteniz nedir? Ee, web sitesi epitomejo.net e, diye geçiyor. Buradan da üretimleri takip edebilirsiniz. Evet Google'da da aratabilirler. Epitome Collaborative Network ismi altında birçok şey çıkarıyor. Bir yandan bu user experience design diyoruz. Devamlı kinetik heykeller ya da etkileşimli yerleştirmeler diyoruz. Öğrenciler de bunları yapabiliyor ama siz hakikaten iyi işler de üretiyorsunuz. Bu Yani hakikaten bir bilgi birikiminiz de var bu üretime dair. En son örneğin bu İstanbul Modern'deki işinizden bahsedebiliriz ya da buradaki en son Urban Organic serinizden de bahsedebiliriz. Yani aslında bizim bu e, kendi yaptığımız hani malzeme ve struktur araştırmaları dedik aslında işe başlarken genelde e, işte malzeme davranışı üzerine çok e, kafa yoruyoruz. E, Urban Organic serisi mesela farklı tipteki e, hortumların işte geleneksel bir metot olan e, örmeyle bir araya gelmesine oluşan bir seri ve dolayısıyla önce o malzemeyle oynayıp malzemenin davranışını keşfedip işte onları birer aslında e, hareketli şeyleri ve farklı örgü biçimleri farklı malzemeler farklı örgü biçimleri farklı ayakta durma işte asılma. Ee, ...gibi şeylere... ...kafa yorduk o süreçte. Bir yandan da örgüyle stüktürü... ...bir araya getiriyorsunuz ama... ...çağdaş bir yöntem kullanarak... ...ve çağdaş ifade biçimleri benimseyerek... ...bu da bence önemli. Yani işte şehirde artık karşımıza çıkan malzemeler... ...işte biz onu ele aldık... ...ve bu serinin bir parçası, bir kolu olarak... ...yani bu bütünle urban organik dedik... E, ...ve bu seride kullandığımız malzeme... ...karşımıza çıkan hortum... E, ...diye ele aldık ve onu... ...örme biçimlerini aslında... E, araştırdık. Bu hortum bildiğimiz hortum. Hortum işte serum hortumu olabilir işte e, başka hortumlar olabilir. Pilometrik basınç hortumu, <gülüyor> basınç hortum sıcak vardır. sıvı aktarım hortumu. Evet. Yani aslında bu hikaye böyle bizim e, o ilk bir beraber olmaya başladığımız workshopta işte Nilfer Kozikolu e, ve biz beşimiz falan gibi böyle bir konsepte çıkmıştı ve örgülere doğru ilerlemiştik. Sonra bu etrafta Hani şehirde bulabildiğimiz malzemeler eskiden hani ilk zamandan primitif çağlarda bunlar hani yapraklar ve dallarda bunları şey yapıyorduk. Örüyorduk, istifleyip hani mekanlar oluşturuyorduk. Hani acaba şimdi güncel çevremizde neler bulabiliyoruz? Endüstriyel ürünlerden nasıl bir şeyler üretebiliriz diye çıkmıştı. Dolayısıyla bunu biz bu hikayeyi biten bir hikaye gibi değil. Bunun sadece bir dalı işte bir yöntem e, örme ve bu aslında çoğalabilir yani ileride de e, işte farklı malzeme araştırmaya ve farklı tekniklerle yine üretmeye devam etme niyetindeyiz. Zaten o şekilde de kurgulanmış bir bunun tanıtım metni ve tanıtım kitapçığı demeliyim galiba. Öyle bir metin var bir yandan da önümde. 2011 ve 2014 arasında üretilmiş çeşitli işleri kapsıyor. Bu arada şeyler de güzel. Sese duyarlı asma örgü, zaman bazlı katlanır örgü, şuna bayıldım mevcudiyete duyarlı örgü. İfadeler çok iyi, isimler çok iyi. Aranya var mesela, purmurmur, bır roar gibi. Evet. İsimleri onlar de... şimdi bir takım biz aslında organik canlılar da yaratmışız gibi böyle bir, evet. biraz daha romantik bir yanı da var bizim açımızdan. Dolayısıyla aslında malzeme ve davranışına göre. Böyle bu e, futuristik orkestradaki böyle noise şeylerin isimleri işte roar veya işte bır, mur bunlar aslında Çok çağrışımlı e, sesler. Dolayısıyla yaptıkları harekete ve aslında kendileri de birer ses çıkarıyorlar, ses kaynağlar. Dolay motor çalışıyor içinde veya işte pistonlar çalışıyor falan. E, dolayısıyla onların birer kendi şeyleri oluştu. Hakikaten birer organizma bunların hepsi de ve devam eden de bir proje. Endüstriyelden yola çıkan diyelim. İsterseniz kısa bir parça arası verelim. Tabii. Epiton bizim için seçti. Ne seçtiniz? Ee, şöyle eğlenceli, güneşli günleri özlediğimiz anlardan bir parça. <gülüyor> Bonnie M'den Dinleyelim. Açık mimarlığı dinliyorsunuz. Güneşli günleri Sevgili Epitom'dan Deniz Tümer'den ve Koray Bingöl, Cemal Koray Bingöl Stüdyo'da onların seçtiği parçayı dinledik. Epitom disiplinler arası üreten mimarlar ve mühendislerin bir araya geldiği son zamanlarda çokça da etrafta işlerini gördüğümüz bir oluşum. Bir yandan şundan da bahsetmek isterim. Koray benim komşum çok görüyorum yolda devamlı böyle gözler ufacık bir yerlere yetişen bir hali oluyor. Koray nasıl ne yapıyorsun? Çok çalışıyoruz çok yalnız diyor. En son ben de merak ettim. Ne çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gelin bir çalışmalarınızı stüdyoda da anlatın. ...diye ilginç işleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden teşekkürler tekrar geldiğiniz için. Bir geldiniz. de normalde hep böyle önceden programlanır ya... ...böyle yapalım mı? Yapalım. Tamam, tamam. O zaman salı. Tamam. Falan. E, evet. <gülüyor> tabii özellikle böyle... ...çok farklı disiplinlerde üreten ve çok yere... ...çok farklı nitelikte işler verenlerin de... ...çok bildiği bir durumdur. Ne zaman? iki gün sonra. Evet, tamam, olur. Tamam. Gün 24 saat ama hiç sıkıntı yok. Bir gibi. daha ertelersek ne zaman olur acaba bilmiyorum tabii. Çağdaş mimar serisinin dördüncü sergisi dikkat kaygan zeminde olan işinizden de bahsetmekte fayda var. Hazır fırsat bulmuşken bir daha ne zaman olur bilmiyorum da bir ürettiğiniz harika bir kinetik yerleştirme vardı. Hmm, <gülüyor> evet şimdi <gülüyor> tabii e, şu anda gelecekten konuşarak e, bittiğini söyleyebiliriz. Ama, Ama İmitat'ın e, daha sergileneceği yerler olacaktır diyormuyoruz. Onu da duyururuz herhalde. Hı hı. Ee, İmitat'ı aslında yani ta, sağ olsun e, bizi davet ettiğinde Vitra e, Çağdaş Mimarlık serisine e, bayağı heyecanlandıran bir şeydi e, yaklaşımda bizim için de çünkü bizi biraz ucu açık bırakan bir serbestlik verdi ve bizde hemen heyecanlanıp yeni malzeme deneylerine girip acaba nasıl hareket ettirsek ne yapsak ne etsek diye böyle bir anda acaba hangi sensörleri kullansak falan diye heyecanlanıp Hayır, böyle başlamıyoruz <gülüyor> projeleri yapmaya karar. <gülüyor> evet, tam, tam olarak böyle oldu. <gülüyor> yani, bayağı böyle e, heyecan dolu anlarla aslında başladık bütün meseleyi. Ve e, o sırada Maslak'ta General Electric'in bir tane şeyi vardı... E, e, Laboratuvarda. Yani e, <gülüyor> fablab vardı, yes, evet, evet. digital fabrication e, laboratuvarı vardı. Orada tabii diz rahatlıkla birçok şey deneme şansımız oldu. Ve işte deneyler başladı ondan sonra. Bir yandan e, e, bunun işte aslında bizim malzemeyle beraber denediğimiz bir ve gördüğümüz bir mekansal bir ışıksal bir durum vardı. Acaba onu nasıl e, aktarırız bu çılgın işe diyerek başladık. Aslında imitatın hikayesinden bah yani bahsedebilirim birazcık. Ee, birazcık o ara kafamızı e, mağaralara işte grottolara, sarkıtlara falan sarmıştık. Ee, ve hani öyle bir şey de yapmak istiyorduk bir yandan. Bir yandan işin öyle mekansal bir niteliği de var zaten. Ya, e, yani aslında e, etkileşimli sarkıtlar dünyası ve e, işte o ıslak bir mağaraya girdiğindeki işte ufak bir yerden sızan ışık ve o işte damlayan suların yerdeki yansıması falan gibi böyle bir takım aslında Hint şeyler vardı kafamızda o sarkıtların oluşumu falan gibi. E, imitahta da bu mağaralarda yaşayan aslında bir sümüklü böcek türünün e, şeyi e, latince e, cins ismi yani o da, ve ama imitahta bir yandan imitasyon ha, gibi de üretilmiş gibi de bir anlamı da var ya evet. o yüzden mi acaba imitahta diye Ya aslında iki türlü de o hikayeyi birazcık e, bizim için besledi e, burada da malzeme olarak e, polipropilen şeyler kullandık e, ne denir? levhalar, levhalar e, kullandık onlar da iki boyutlu ...şeyler tabii ki. O iki boyutlu şeyi nasıl hani... ...üç boyutlu maksimum o sarkıtları nasıl o oluşturabiliriz... ...aslında araştırmasını bir süre yaptık. Hı hı. Dolayısıyla hani o... ...farklı farklı boyuttaki sarkıtların... ...hareketini falan... E, ...nasıl gösterebiliriz diye. Evet. Bir yandan e, hani... E, ...web sitesine şimdi geçen hafta... ...yeni videosunu koyduk da o yüzden hani... ...göremeyenlerden... Azından... ...sosyal medyada geçiyordu. Evet, evet yani biz işi yaptıktan sonra ve aslında yaparken istediğim şeyi yaptığımızda elde ettiğimizi düşünüyoruz hakikaten altına gelince sizinle beraber ışımaya başlayan Aslında sarkıtlar ve onların düşürdüğü gölgelerle beraber o 3 metre 5 metre bir tavan enstalasyonu Aslında ama Mekanı ile beraber e, düşürdüğü gölgesiyle ve yarattığı aura ile beraber aslında bambaşka bir mekana doğru götürüyor. Ve bunu yaparken de e, bu elektronik bilgileri işte malzeme deneyleri vesairenin aslında bu interaktif durumun mekana nasıl da yansıdığı ve aslında mimarlık içinde bambaşka bir girdi olduğunu düşünmeye başladık. Yani bu bun... güzel çünkü bu arada. Ufak da bir parantez. Çünkü dikkat kaygan zemin mimarlık kültürü üzerine bir sergiydi. Ve hani bugünün mimarlığın olduğu kadar mimarlık kavramını ve bunun içindeki farklı çıktıları da sorguluyordu. O bağlamda imitatayı Hatay'ı da o sergi içinde görmek beni mutlu etti. Epitom'u da görmek mutlu etti kendi adımı. Evet biz de gerçekten e, bu konuda teşekkür ediyoruz herkese bize yardımcı olan. Yelta evet, stüdyoda evet, olmasa da. Yalta <gülüyor> buralarda bir yerdeydi. Evet. Yani çıkan ürün gerçekten bizim için çok büyük bir deneyim oldu hem ölçek açısından hem e, mekansal mimarlık üzerine olarak hem de yani bizim için bambaşka elektronik ve kodlama ile alakalı çılgın problemler çıkardı. Onlar şimdi e, bahsetmek çok saçma ama hayal bile edemiyoruz kim bilir? E, yani bizim açımızdan aslında bildiğimiz konvansiyonel mimarlık sorunlarından bambaşka sorunlarla uğraştık diyebiliriz ama. İşte bu disiplinler arası dediği artık iç içe geçmiş disiplinler hı hı. aralarında değiliz baya üst üste koyduk onları onlarla devam ediyoruz ve e, hakikaten sorunlarımız bazı yerlerde mühendis sorunları olmaya başladı. Güzel. Yani ben mesela kendi adıma konuşayım son bir, bir hafta mı transistör ne gerçekten <gülüyor> ve nasıl çalışıyor kimyasal ve fiziksel olarak bunu araçlak yani. Deniz'de hatta en sonunda anladığımda telefon açıp anladım anladım <gülüyor> Evrak e, adı <gülüyor> kaldırma kuvvetini bulanlar. Tabi bu arada da bir tarih vardır ve o tarihe son derece müthiş bir hızla yaklaşılmaktadır ama transistörün ne olduğu kavranmıştır. O bitti <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu aldık. Güzel. isterseniz sürenin de sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak da gerekirse bir yandan işlerinizin bir mekan sağlığı da var. Hani her ne kadar disiplinler arası ve farklı disiplinler üzerine üretme yöntemi ki bir yanda da tabii 2015 yılında mimarlık nedir, mekan nedir bunlar da tabii ki özellikle sanal dünyada çok tartışılan durumlar da bunun üzerine oldukça sınırları zorlayan da işler yapıyorsunuz ama yine de bir mekan kavramı var sizin işlerinizde. Bunu hani deneyimleyen kişiyle olan etkileşimle olabilir bir an mekan zaman kavramı olmasıyla da olabilir evet bu yani sonuçta tasarıma girdi olarak e, önem verdiğimiz bir parametre özellikle deneyim kelimesi e, interaktif mekanlarda çok fazla aslında önem verilmesi gereken bir parametre bizde hani, ön plana onu koyarak hani yapacağımız diğer araştırmalarla beraber onu bütünleştirmeye çalışıyoruz bir yandan tabii ki akademik çalışmalarınızın da bunları besleyen ve bunlardan da beslenen bir parçası olduğunu evet. söz edilebilir sanıyorum evet, ki. Evet, hem yani öğretim görevli hem de e, kimimiz e, doktora fazındayız, i̇şte kimimiz yüksek lisans falan. Dolayısıyla bol bol <gülüyor> bir e, beslenme durumu söz konusu. Ha, bir yandan e, yaklaşan bir şeyden e, bahsedebiliriz, e, workshop duyuruz en azından. Yapabiliriz. Evet, e, Gaziantep'te bu ocağın sonunda 24 ile 31 arasında ulusal mimarlık öğrencileri buluşmasında dört günlük bir e, workshop vermeyi planlıyoruz. Herkese açık sanıyoruz Herkese açık bildiğim kadarıyla. E, başvuruları zaten e, organizasyonu yapıyorlar e, bizimle alakalı değil. UMEB'de Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması'nın akronimi oluyor. Burada da biz daha önce programını yapmıştık çeşitli kentlerde. En son İzmir'de bir çalışma yapmışlardı bu yaz. Gaziantep'te devam edecek. Bu buluşmada sizi de göreceğiz. Katılmak isteyenler de internet sitenizden ve sosyal medya sayfalarınızdan sanıyorum ki detaylara ulaşabilir. Evet, evet paylaşacağız onları da. Dört gün boyunca Ocak ayı için eğer dinleyicilerimizden ilgilenen olursa işlerinizi de takipteyiz diyelim. Süremizin sonuna geliyoruz. Ne yazık ki Epitom'u dinledik bugün. Epitom ekibinden, beş kişilik ekibinizden ikinizi stüdyoda görebildik. <gülüyor> Deniz Tümmer'den ve Cemal Koray Bingöl'le birlikteydik. Devamında merakla bekliyoruz diyelim çalışmalarınızın. Teşekkürler çağırdığınız için. Teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben Yamur Yıldırım. Açık Mimarlı sosyal medyada ve Açık Mimarlık Blogspot.com adresinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Very good, Açık Mimarlık ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <Gülüyor> Hazırlayanlar... ...Hasan Cenk ...Yağmur Yıldırım... ...ve Yelta Körül. Katkılarından dolayı... ...Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun